56. İkinci cilt, 28. Mektup. Bu mektup, Mevlana Sadık Keşmiri'ye yazılmış olup, ruhların cism şekline girebileceği ve tenasüh olmadığı bildirilmektedir. Cenab-ı Hakka hamd, ve Rasulüne salât ve sizlere dua ederim. Kıymetli mektubunuzu aldık. Güzel hallerinizi anlayınca sevindik. Allahü Teala'yı aklın, ilmin, keşflerin, buluşların dışında ötelerin ötesinde anlıyorum. Öyle anlaşıldı ki sıfatlarının onunla olduğuna inanamıyorum. Onu her şeyden, her varlıktan uzak anlıyorum. Diyorsunuz. Buna çok sevindim. Sual. Reşahat kitabında Baba Abriz'in Allahutaala dünyada hiç insan yok iken Adem aleyhisselam'ın çamurunun yoğurulmasını irade ettiği vakt, ben de çamura su döküyordum dediğini yazıyor. Bu sözüyle ne demek istiyor diyorsunuz? Cevap. Adem aleyhisselam'ın çamurunu melekler yoğurmuş idi. Bu vazife meleklere verildiği gibi Baba Abriz'in ruhuna da su dökmek vazifesi verilmiş olduğu anlaşılıyor. Kendi bedeni dünyaya gelince, hatta kendisi kemale gelince ruhunun bu vazifeyi yapmış olduğu kendisine bildirilmiş oluyor. Allahü Teala'nın ruhlara bedene gelmeden önce veya bedenden ayrıldıktan sonra cisim şekline girip canlıların yaptığı işleri yapabilmeleri kudretini vermesi caizdir. Din büyüklerinden birkaçı, dünyaya gelmeden asırlarca önce, mühim büyük işler yapmış olduklarına haber vermiştir ki, bunlar da böyle olmuştur. Yani, bu işleri, ruhları bedensiz olarak yapmış, kendilerine dünyaya geldikten sonra bildirilmiştir. Ruhların, cisim şeklini alarak iş görmedenli bazı kimseler tenasüh sanmıştır. Haşa ve kella hiç tenasüh değildir. Yani ruhlar başka bir bedene girmemiştir. Bu hal birçok cahillerin ayaklarının kaymasına sebep olmuştur. Bunun üzerine yazacak şey çoktur. Kalbime şaşılacak bilgeler gelmektedir. Nasip olursa yazarım. Şimdi yazacak vaktim yok. İnşallah yazmak nasip olur. Selam ve dua ederim. Derdimi duyurdum. Hepsini anlatamam zira korktum ki incinirsin yoksa sözüm çok sana.